Bölüm 103. Davete giden kimseye biri takılırsa ne yapacak? Hadis 739. Ebu Mesud el Bedri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Sahabeden biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve beş kişiyi hazırladığı beş kişilik yemeğe davet etti. Fakat, altıncı bir adam peşlerine takılıp geldi. Kapıya gelince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ev sahibine, Bu bizim peşimize takılıp geldi. İstersen girmesine izin verirsin, istemezsen geri dönüp gidebilir, dedi. Ev sahibi, müsaade ediyorum ya Rasûlallah, dedi.